Yeni bir eve taşınıyorsunuz ve evinizdeki gereksiz eşyaları yeni eve götürmek istemiyor musunuz? Öyleyse şimdi aşağıdaki tavsiyelerle evinizdeki bütün gereksiz eşyalardan kurtularak yeni evinizde huzur dolu, rahat bir ortam yaratıyoruz. İşte tavsiyeler. Her odayı boşaltmak için kendinize en az 2 saat verin. Eşyalar için bir alan açın ve bütün dolaplardaki, çekmecelerdeki eşyalarınızı boşaltarak oraya yığın. Bu eşyalar arasında hangi eşyaları 6 aydır kullanmıyorsunuz? Bu eşyaları başka insanlara vermek, evden atmak, evde tutmak üzere üç ayrı yığın olarak ayırın. Birinci ve ikinci yığınları çöp torbalarına koyun ve odadan çıkarın. Bazen bazı eşyaları atmak için kararsızlık yaşarsınız. Bunun için bu eşyaları her odada bir çekmeceye koyun. Şimdi eşyalarınızı toplayın ve yeni evinize rahatça taşının. Evinizi yeniden gereksiz eşyalarla doldurmamak için ise şunları yapabilirsiniz. Yeni bir eşya almadan kendinize şunları sorun. Evde buna benzer bir eşyanız var mı? Bu eşyaya ihtiyacınız var mı? Bu eşyayı nereye koyacaksınız? Evinize yeni bir eşya aldıktan sonra eski eşyayı atın. Her ay dolaplarınıza ve çekmecelerinize bakarak sizin için gereksiz eşyaları atın.